Şu mübarek Ramazan ayında buruçlarımızı, ibadetlerimizi kabul eylesin. Bizleri mağfiret eylesin. Tevhidimizi güzelleştirsin. Salih insanlarla birlikte bizleri beraber kılsın. Ve kimi yüzlerin ak, kimi yüzlerin kararacağı bir günde Allah Azze ve Celle yüzleri ak olanlardan eylesin. Evet bugün sizlere Tevbe 110. ayetin tefsirini yapmaya çalışacağım. Allah Azze ve Celle bana anlatma hepimize de güzel bir anlayış nasip etsin. Ayet-i kerime şöyle Aleyküm selamlarım. Onların mallarından bir miktar sadaka hal ki onunla onları temizliyesin olgunlaştırıp yüceltsin ve onlara dua et çünkü senin duan onların zırraflarını yatıştırır. Allah işitendir, bilendir. Evet kardeşler. Ayete baktığımızda Allah azze ve celle burada taharetle zekatı bir araya getirmiş çünkü bunlar birbirinin lazımıdır yani imanı anlatırken kalp tasdik edecek dil ikrar edecek azalar gösterecek nasıl bunlar birbirinin lazımıdır diyorsak yani lazımıdır nedir bu yoksa o da yoktur kalp tasdik edecek dil ikrar edecek azada ne yapacak gösterecek bunlar birbirinin nedir lazımıdır ve birbirinin varlığıyla gündemi oluşturan unsurlardır. Ki bunlar da imanın nedir? Birer unsurlarıdır. Burada da ayeti kerimede Allah Azze ve Celle temizlikle yani taharetle zekatı ne yapıyor? Bir araya getiriyor. Bunlar da birbirinin ayrılmaz iki lazımıdır. İşte kalpte nedir? Her ikisi de kalp için nedir? Mutlaka gerekli olan şeylerdendir ki, kalbin zekatı denince de onun sıhhat ve salahının gelişip artması demektir. Çünkü zekat nedir? Bir şeyin istikamette gelişip artması, bereketlenmesi, kemale ermesi manasına gelir ki, burada da kardeşlerim kalpteki günah ve masiyetten bedenden atılması gereken sıkıntı ve hastalıklar gibidir. Nasıl biz taharet dediğimizde bir abdest alıyorsak, guslettiğimizde nasıl vücudumuzu temizliyorsak, aynen e, zekat nasıl malın kirini temizliyorsa, işte burada anlatılması gereken de nedir? Halpteki bütün pisliklerin, münafıklığın, cimriliğin, yalancılığın, Allah'a karşı isyanın, her türlü küfrün atılması, yerine imanın ne yapması? Dolmasıdır. Allah Azze ve Celle burada anlatmak istediği budur kardeşlerim. Aleyküm selamun. Odaya göndermek isterseniz odadan isteyenler vardır ben uğraşmayayım. Evet, burada kardeşlerim aynı zamanda bunlar ayıklanmamış hububat içindeki çerçöp misalidir. Tortusundan ayırt edilmemiş demir ve kalay ve madeni içindeki yabancı madde gibidir. Böyle olunca tortusundan ayrılmadıkça bunlardan faydalanılması e, mümkün olmadığı gibi günahtan, kirden, isyandan ayrılmamış, temizlenmemiş bir kalpten de bir insana nedir? Fayda yoktur. Önce bunun ne yapılması? Temizlenmesi gerekir. İşte kardeşlerim bedenin zararlı şeylerden kurtulup sıhhate erdiği zaman nasıl kuvvetlenip artıyorsa kalp de hukukun edası gerçek bir tevbeden sonra muhakkak ki salaha erecektir, güzel düşünecektir ve Allah'a karşı ibadet şevki, gayreti ne yapacaktır? Artacaktır. Eğer kalp günahtan arınmamışsa yani Allah azze ve celle'nin Curat Suresi'nde dediği gibi Allah size imanı sevdirdi. Küfrü, fıskı, isyanı ne yaptı? Tiksindirdi diyor. Eğer kalp imanı içmemişse küfürden, fısktan hoşlanıyorsa, günahtan hoşlanıyorsa bu kalpten o insana hiçbir fayda nedir? Yoktur. Bir başkasına hiç yoktur. Dinine hiç yoktur. Yani insan eğer iyiliği emredecek, kötülükte ney edecekse önce kendisine ne yapmalı? Faydalı olmalıdır. İşte burada ayeti kerimede anlatılan da budur kardeşlerim. Kuvvetlenen kalp her zaman neye yönelir? Hayra doğru yönelir. Hayra yönelen kalp ise ne yapar? Artık güçlü bir şekilde buna doğru gider ve bunun dışındaki her şeyden kendini ne yapar? Soyutlanır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün çok sevdiği bir sahabesinin dünyalık mala böyle hasretle baktığını görünce neye bakarsan bak, gözün sana bir gün hasret olarak ne yapacak? Evet. Geri dönecektir. Diyor. Yani dünyalık bir mala bir müminin hırslanması ne yapmaz? Yakışı kalmaz diyor. Çünkü hırslanan insan muhakkak ne yapacak? Bazı evet. şeyleri helal, bazı şeyleri mübah görecek ve bu mübah görmesi de kul sıkıntısına ve birçok harama onu ne yapabilecek? Götürebilecek. İşte kardeşlerim, böyle bir kalp cazibelere, kötü şeylere ne yapmaz? Katılmaz artık. Onun için zekat ve nema buldu, temizlenip gelişti, kuvvet ve Kemale erdi denir böyle bir kalp için. Böyle bir kalp artık vücutta hükümranlığı kazanmışsa. Çünkü hadis-i şerifte ne diyor? Vücutta diyor bir et parçası var. Bu düzelirse bütün azalar ne yapar? Düzelir. Yani gözde, düşüncede, kulakta, burunda, ayakta, elde. Eğer diyor bu et parçası bozulursa bütün azalar ne yapar? Bozulur diyor. Öyleyse kardeşlerim bir adamın düşüncesi bozuksa, bir başkasına sürekli suizan besleyebiliyorsa, düşünceleri net değilse İslam'da, sürekli günahla haşlonluyorsa veyahut harama meyilliyse, İslam'da gözü yoksa, ibadette gözü yoksa bu insanın kalbinde sıkıntı var. Gözünde, düşüncesinde nedir? Değil. Eğer imanda yani vücudun hükümdarı olan kalp görevini yapamıyorsa, iktidarı vücutta alamamışsa demek ki her organ kendi başına göre ne yapabiliyor? Hareket edebiliyor. İşte o kalp sıkıntıdadır, hastalıklıdır. O kalbinde ne yapılması? Temizlenmesi gerekir. Onun için kardeşlerim saf hale gelmesi, kalbin temizlenmesi, ahlakın yükselmesi dinin gereklerindendir. Önce temizlenecek, saflaşacak. Ondan sonra hükümdarlığı ne yapacak? Devreye girecek. Bakın ayeti kerimede diyor ki Allah Azze ve Celle hepinizin bildiği Nur Suresinin 30. ayetinde Müminlere söyle gözlerini haramda sakınsınlar. Izlarını korusunlar. Bu onlar için daha temiz ve daha yararlıdır. Şüphesiz Allah onların yaptığı, her yaptıklarından haberdardır. Burada görüldüğü gibi bu ayette de Allah Azze ve Celle kalbin zekatını yani temizlenmiş olmasını gözlerin haramdan sakınmasına ne yapıyor? Bağlıyor. Izların korunmasını emrettikten sonra zikrediyor ki bu da kalbin tezekkisinin taharetten sonra olduğunu ifade ediyor ki o halde kalplerin önce temizlenmedikçe Gelişip olgunlaşmasına da nedir? Bir yol yoktur kardeşlerim. Bakın insanın gözlerini haramdan sakındırmasının üç büyük faydası vardır. Birincisi imanın halavetle lezzetini duymak. Bütün damarlarında. İkincisi kalbin nurlanması ve feraseti söz konusudur. Üçüncüsü de kalbin kuvvetlenmesi sebatı kuvveti gündemdedir. Şimdi bunları biraz açıklayalım. İmanın halavet ve lezzetini duyması. Kardeşlerim bu gözünü haramdan sakındırmasaydı elde edeceği nefsani lezzetten kat kat daha fazla bir hoştur. Çünkü Ali Radiyallahu Anh'dan gelen bir her kim diyor dünyalık bir kadın görür. sırf Allah korkusundan diyor gözünü çevirirse imanın lezzetini bütün damarlarında ne yapar hisseder diyor. demek ki insan önce ne yapacak bir amel yapacak ve bu amelde Allah'a karşı ne yapacak adım olacak bir tat ve bir lezzet kardeşlerim lezzet kelimesini ele aldığımızda ağızların tadını kesen diyor ölümü ne yapın sıkça anın diyorum. Bakın burada bir lezzetin kesilme noktası var. Veyahut insan çok sevdiği bir tatlı, veyahut bir yemek, veyahut işte sevdiği herhangi bir yiyecek değil. Böyle yerken nasıl bir lezzet duyar değil mi? İşte iman bunların kat kat üstünde. Yani bir de damarların hepsinde imanın lezzetini şöyle bir insan kıvançla böyle gururla bir ne yapması Görmesi vardır ki işte bu lezzet her türlü lezzeti nedir? Üzerindedir. Allah hepimize bu lezzeti tatmaya nasip etsin. <gülüyor> Çünkü bu ilahi bir nedir? insana lütuftur. Yani iyilikler Allah'tan, kötülükler kimdendir? İnsanın kendi ellerine işlediklerinden. İşte bu lezzet de yani imanda, bütün damarların e, imanda lezzet bulması da senin yaptığın amelin neticesinde Allah'ın sana verdiği nedir? Bir lütuftur kardeşlerim. Nefsin ise aslında güzel şeylere bakmakla e, lezzet duyar ve yaratılış icabı da bu gibi şeylere insan nedir? Düşkündür. Dağın tepesine çıkar, ovalara bakar. Denizin kenarına gider, denize bakar. Ağaçlık bölgeye gider, kuşlara bakar. Yani insan aslında fıtratı icabı nedir? Güzel'e bakmayı ne yapar? Sever. Göz ise kalbin bir nevi keşif konudur, ölçüsüdür, öncüsüdür, elçisidir. Eğer göz hayırlı bir şeye bakarsa, kalp de ne yapar? Mesut olur. Ona doğru ne yapar? Meyleder. Eğer kalp, eğer göz hayırlı bir şeye bakmazsa, kalp de ona göre ne yapar? Yön bulur ve ifsat olur kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Çoğu zaman böylece kendini yorar ve kendisinin elçisi ve habercisi olan gözü de insan kendi kendine yorar. Öyleyse insan gözünü boş yere yani şeylerden ne yapacak? Uzak tutacak, kalbini de ne yapmayacak? Yormayacak. Bugün maalesef yaşamış olduğumuz şu toplumda İnsanlar gözlerini bir televizyondan, bir telefondan veya gereksiz birçok şeyler ne yapabiliyor? Yorabiliyor. Ve bu yorulan göz insanın kalbini ne yapıyor? Meşgul ediyor. O baktığı gereksiz şeyler, duyduğu gereksiz şeyler veyahut kafasını yorduğu gereksiz şeyler, o gürültülü sesler, haram olan müzikler belki de rahat düşünmesine ne yapmayacak? Sebebiyet vermeyecek. Bakın kardeşlerim eskiden büyücüler vardı. Bunlar çadırlar kurar, sirkler kurarlardı. Bunların içinde insanlara yapmış oldukları sihri yedirebilmek için, onları aldatabilmek için karşıya çıplak kadın çıkarırlar. Neredeyse anadan üryan yanında da çok gürültülü müzik çalarak senin düşünmene mani olurlardı. İşte o çadıra giren onların yaptığı her sihre ne yapar? Kanardı, aldatmaydı onlar. Halbuki Çadırın dışından seyreden aynı şeyleri ne yapmaz? Görmezdi. İşte gözü boşu boşuna ne yapmayacağız, yormayacağız ki gönülde ne yapmayacak, yorulmayacak ve hakka giden yolu bulacak kardeşlerim. Peki, kalbi hakta yormazsan aşırı sevgiye Aşırı bir şeye bağlılık gündeme gelirse, düşkünlük gelirse bu ne halini alır? Aşk halini alır, sevda halini alır ki düşünün bir kadına aşık olan ki yaşamış olduğumuz toplumun kültüründe ne diyorlar? Arzu ile Kamber, Leyla ile Mecnun gibi birçok destanlar var değil mi? Peki bunlar neyi anlatır kardeşler? Aşırı gitmişler sevgide değil mi? Ve aşırı gitmeleri o akıllarının gitmesine ve o kadından başka bir şeyi düşünmemelerine sebep olmuş. Ve hadisle baktığımızda elbisenin kulu kahrolsun diyor. Dünyaya meyledenin paranın kulu ne yapsın kahrolsun. Ayağına diken batsa onu çıkaracak birini ne yapamasın bulamazsın diyor. İşte kardeşlerim sevgi insanı böyle öyle bir sararsa Allah sevgisinin dışındaki o da gönlünü ona kaptırırsa artık onun dışında hiçbir şey ne yapamaz? Düşünemez hale gelir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam her ümmetin bir imtihanı, bir şey olmuştur, fitnesi. Benim ümmetimin de nedir diyor? Aynen. Dünya malıdır. Dünya malı aynen diyor genç kız gibi, gelinlik genç kız gibi süslenir. Ve onun önüne ne yapar? Gelir diyor. Allah bizi bu fitneden uzak kılsın kardeşlerim. Amin, amin. Daha sonra bu aşk deteyyüm halini alır ki buna da tapınma denir kardeşlerim. Bu kalbin kökünü ve tamamını saran tapınma haline gelen bir sevgi ve sevilen şey ise artık onun ne olmuştur? İlahı haline gelmiştir ki. Bu suretten kalp tapınılmaya, kulluk edilmeye layık olmayan bir şeye kul ve köle olmuştur ki işte bütün bunlar kalbin habercisi olan gözün bakışına dur demediğinden kaynaklanmıştır. Göze mani olsaydı o, o kadına ne yapmayacaktı? Bakmayacaktı, onu hayal etmeyecekti, onun peşinden gitmeyecekti, gönlünü ne yapmayacaktı? yormayacaktı. Bakın buraya bir ayetten geldik. Müminlere söyle, mümin erkeklere söyle gözlerini haramdan ne yapsınlar? Sakınsınlar. Demek ki Allah Azze ve Celle bize bir şey söylüyorsa bunun muhakkak bize ne var? Bir faydası var. Eğer bize bir şey söylüyorsa bu muhakkak bizim başımıza da ne yapacak? Gelecek. Öyleyse bu ayetleri okurken dikkatli okuyacağız. Ve kendi nefsimize algılayacağız. Ve kendi nefsimizde bunu ne yapacağız? Yaşayacağız kardeşlerim. Allah hepimize mağfiret etsin, hayırdan ayırmasın. Bütün bu başımıza gelenler hep bizim kendi ellerimizden istediğimiz günahların yüzündendir kardeşlerim. Burada hiç kimseyi ne yapmayacağız? Suçlamayacağız. Düşün işte evde televizyon var, bilgisayar var. Televizyona kafir diyebilir misin? Gavur diyebilir misin? Bilgisayara gavur diyebilir misin? He? O senin yönetiminde olan bir şey. Sen onu hayırda kullanırsan onu onu hayra kullanır. Bakın Abdülaziz Hayındır diye bir din düşmanı var. Yıllar önce yazıp çiziyordu. İnternetten yazıp çiziyordu. Yok işte sahur vakti şu zaman, yok iftar vakti bu zaman hiç kimse bu kadar etkilenmemişti. Ama ne zaman bu televizyonlar çıktı? Her tarafta yayıldı, adamların televizyonu oldu. Her gün küfürlerini icra ettiler. O kadar yayıldı ki milletin de gözü oruçta olmayınca, dinde imanda olmayınca İslam'ın beş şartı olan oruç, yani İslam'ın temellerinden bir tanesi oruçta olmayınca ne oldu? Bir din düşmanlığının sözüne herkes gitti. Hiç demediler ki ya bu söz kimin bu adam hakikaten Müslüman. Mı? Bu adam Allah'ı inkar eden, peygamberini inkar eden, şefaati inkar eden, kabir azabını inkar eden, peygamberin miraca çıkışını inkar eden, yani saymakla bitmeyen inkarları söz konusun. Böyle bir ilhad ehli olan hatta mürted olan bir adamın sözü alınıp da İslam'danmış gibi hatta tartışmalara veya soru olarak yöneltilebiliyorsa Demek ki o Müslümanın imanında şüphe var. Ve öyle bir adamın sözünün arkasından gidilip de oruç yiyorlarsa ki tutmuyor bu insanlar yani bunların artık nereye gider sonu bilmiyorum. İşte bunların bakın o televizyonu hayra veya şerre ne kadar sebep olduğunu görün. Bu adamın küfrü bundan 5-6 sene önce bu kadar değildi. Ama her gün televizyona çıkıp da Şeytanların yaptığı gibi gelin bana uyun der gibi eline kıyar almış adam oturmuş Boğaz Köprüsü'nün kenarına ha diyor, siz şimdi diyor ağzınızı kapattınız işte ben şimdi başlıyorum diye hıyar diyor adamların daga geçir. Evet Allah bizlere hayır versin hayırdan ayırmasın. Kardeşlerim orada hiç kimse kimseyi ne yapmayacak suçlayamayacak herkes önce kendi nefsini suçlayacak ve geçen derslerde işlediğim işte gibi orada diyor insan ne yapacak? Elini ısıracak diyor. Keşke onunla arkadaşlık yapmasaydım. Keşke onun peşinden gitmeseydim. Keşke peygambere giden bir yolu tutsaydım. Keşke sahabenin yolunu tutsaydım diyecek ama orada iş işte ne yapacak? Geçecek. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Demek ki neticede Böyle bir bela ve cinayete maruz kalan bir kalp aslında Allah sevgisinden nasipsiz bulunan bir kalptir. Çünkü böyle bir kalp sevgisiz ve ilgisiz yapamaz. Samimi ve tertemiz bir Allah sevgisinden mahrum olursa insan Allah Azze ve Celle'nin yerine koymaya Allah'ı severcesine başka şeyleri sevmeye ne yapar? Kalkışır. Bugün toplumumuzun en büyük hastalıklarından birisi nedir? Tartışmadık, cederdi. Bilmedikleri meseleleri bile tartışmaya bayılır hale geldiler. Allah şöyle dedi, Resulü böyle dedi dediğinde yok Azam şunu dedi, bilmem Usam'a şunu dedi, vay benim şeyhim şunu dedi, vay cübbeli bunu dedi, vay falan bunu dedi. Herkes kime inanıyorsa onun sözünü getiriyor. Halbuki önce Allah'ın <gülüyor> kelamı sonra Resulullah'ın sünnet olması gerekmez mi? Her fırka kime inanıyorsa oradan getiriyor ve getirdiği şeyle de kendini de kendine kulak verenleri de ne yapıyor? Helak ediyor kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin. Bizleri nasipsiz bırakmasın kardeşlerim. Demek ki insanın kalbi imandan, ihlastan mahrum kalırsa ne yapıyor? Yaradılanı yaratanı ne yapıyor? Unutuyor, yaratılana meyletmeye başlıyor. Yaratılan ne varsa, bir maldı, bir kadındı, bir eşyaydı, bir şandı, bir şerefti, bir mevkiydi, artık onlara ne yapıyor? Tapınır hale geliyor. Bakın ayet-i kerimede diyor ki, böylece biz kötülüğü ve fuhşu, Yusuf aleyhisselamdan çevirmiş olduk. Çünkü o ihlasa erdirilmiş kullarımızdandır diyor. Kardeşlerim burada ibret alınacak bir husus söz konusu ki Mısır Azizi'nin karısı müşrik olduğu için o duruma düşmüş, evli olmasına rağmen Yusuf ise seçkin ve gerçek bir kor olduğu için kalbinde Allah'a karşı iman ve ihlas var. O ihlas da Yusuf Aleyhisselam'ı ne Korunmuştur. Ondaki şirk öyle bir pisliğe evli olduğu halde düşmesine sebep olmuş ve Böyle bir vaziyet olduğu halde köle dahi olsa bir peygamberin kalbindeki iman, ihlas onu günaha düşmekten ne yapmıştır? Alıkoymuştur. Geçen derste hatırlarsanız hiçbir gölgenin olmadığı bir yerde arşın gölgesinde gölgelenecek yedi sınıftan bir tanesi hangisiydi? Dünyalık güzel bir kadın onu kendisine davet ettiğinde ne der diyor? Ben Allah'tan korkarım diyerek ona meyletmeyen insandır. İkinci fayda ise kardeşlerim kalbin nurlanması ve feraseti. Gözü haramdan sakındıran insan birçok faydalarla faydalanır. Kalbin nurlanması feraseti eee Gündeme gelir ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde müminin ferasetinden ne yapın? Sakının çünkü Allah'ın nuruyla bakar diyor. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Her kim zahirini sünnete ittiba ile batınını da murakabeye devam ile diri kılarsa nefsini şehvetlerden, gözünü haramlardan korur ve daima helal rızıkla geçinecek olursa kalbi kalbin ferasetinden hiçbir hataya ne yapmaz düşmez kardeşlerim. Demek ki yaşantımız ne olacak? Tamamen Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine uygun olacak. Kalplerimiz sürekli Allah'ın bizi görüp ve gözettiğini ne yapacak? Devamlı düşünecek, bilecek. Yani ihsanı yakalayacak. Helala, harama insan dikkat edecek. İşte böyle olursa insanın hataya düşmesi, ayağının kayması söz konusu nedir? Değilir kardeşlerim. Murakabe, Allah'ın her şeyi gözetleyici olmasıdır. Ahzab suresinin 52. ayetinin sonunda Allah'ın her şeye muttale olduğuna görüp gözetlediğine kesinlikle inanmaktır. Kul nefsini önce muhasebe sonra ıslah eder. Sonra hak yola hakkıyla suluk eder. Allah'ın hukukuna ve daima onun huzurunda bulunduğunu ne yapar? idrak eder. Yani mürakebenin bütün adab ve inceliklerine insan ne yapar? Riayet ederse tam bir tevhid ehli ne yapar? Olur kardeşlerim. Mesela bakın Allah Azze ve Celle kitabında bize Lut Aleyhisselam'ın kavmini anlatmıştır. Bunu anlattıktan sonra şöyle demiştir. Şüphesiz ki bunda anlayanlar için nice ibretler vardır diyor. Hicr 75'te. İşte burada beyan edilen, işaretten anlayanlar olarak vasıflandırılanlar, kalpleri feraset sahibi olanlardır. Bunlar gözlerini haramdan sakınan, fuhşa ise tenezzül etmeyen insanlardır. Unutmayalım ki kardeşlerim aynı zamanda Allah Azze ve Celle iman ehli olanlara gözlerini haramdan sakınmaları, ızlarını gerçek manada korumalarını emrettikten sonra diyor ki, Allah bütün göklerin ve yeryüzünün nurudur. Gerçekten anlayanlar için bunlarda ibret vardır, bu ibretse çok büyüktür. Kardeşlerim ceza ve mükafat daima işlenen işin cinsindendir. Her kim kendini, gözünü Allah'ın kendisine haram kıldığı şeylerden sakındırırsa Allah Azze ve Celle onun cinsinden ve ondan daha hayırlı olan bir şeyden onu ne yapar? Mükafatlandırır. Ve göz nurunu haramdan sakındıran kuluna Kalp ve göz nurunu ne yapar? Artırır ve artık o gerçekten hayırlı bir insan olur ve görüldüğü yerde Allah'ı hatırlatır. Söz konuştuğunda Allah'ın kelamını konuşur ve insanları Hakk'a davet eder ve bu davetinde de kalbinde Allah korkusundan başka hiçbir korku ve Allah'ın lütfundan, onun sevgisinden başka hiçbir şey de ne yapmaz? Duymaz kardeşlerim. Allah bizleri böylelerinden eylesin. Amin. Böyle bir kalpte nedir? Ayna gibidir. Ve ona bakan kendisinin hatalarını ne yapar? Görmeye başlar. Çünkü kişi arkadaşının din üzerinedir. Arkadaşın salihlerdense sen de ne olursun? Salihlerden. Eğer arkadaşı facirlerdense kişi de ne yapar? O da facirlerden olur gider. Ama kardeşlerim örnek olarak ahireti uman Allah'ı zikreden insanlar. Allah Re ve vehisselam'ı örnek değildi. Her asırda birilerini örnek edinir. onların sözlerini, onların bıraktığı eserleri. Allah Resulü'nün sözüymüş gibi alıp algılar, onun peşinden gider, onun gibi giyinir, onun gibi görünürse artık o insanlar hakta ne yapmışlardır? satmışlardır ve kendileri de artık bir fırka olup gitmişlerdir. Doğruyu anlatsan da o insanların anlaması çok zordur. Üçüncü fayda ise kalp kuvvetlenir, sebatı ve metaneti de ne yapar? Artar. Yüce Allah böyle bir kuluna artık nusret hüccet saltanatını bahşetmiştir ki şeytanın bile gölgesinden korkup kaçtığı bir insan haline gelmiştir. Şimdi şöyle düşünün bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir, sahabeler kadınlar var böyle ee, onlar bu vaziyetteyken ee, Ömer geliyor Ömer gelince kadınlar kaçıyor, cariyeler kaçıyor, akabinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gülüyor Ömer diyor ki Allah Resulü neden gülüyorsun diye sorduğunda sen gelene kadar diyor şeytan buradaydı diyor. Sen gelince diyor şeytan buradan kaçtı gitti de diyor ona geliyorum diyor. Şimdi orada cariyeler tef çalıyor. Bazı şiir söylüyorlardı bir bayram günü. Ama Ömer gelince hepsi korkudan ne yapıyor? Tef atıp kaçıyorlar. İşte kardeşlerim kalp kuvvetlendiğinde artık şeytan bile senden ne yapar? Kaçar. Çeker. Gider. Allah bizlere Böyle bir kalp nasip etsin. Çünkü eserlerde şu müjde verilmiştir. Şeytan nefsani arzularına muhalefet eden bir kimsenin gölgesinden bile korkup kaçardır. Evet. Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bunun tersini düşünün. Nefsine kulluk eden zillet ve meskenet vadilerine düşer, yuvarlanır. Ne yapar? Gider. Bir paranın bir elbisenin, bir şanın, bir mevkinin kulu olur. Dinini, kardeşini, her şeyini satar. Ahirete ise zavallı olarak ne yapar? Gider. Daha yaşanırken bile isminin hiç kimse tarafından anılması bile gündemde nedir? Değildir. Yaşamış mı, yaşıyor mu, ölmüş mü? Belirsiz. Evet. Allah bizlere hayır versin. Amin. İtaatkar kullarından eylesin. Biliyorsunuz izzet de şerefte Allah'ındır, Resul'un indir, dininindir ve müminlerindir. Her kim izzeti kendi nefsinde, kendi yaşamında ararsa o izzetsiz ve şerefsiz olmayan nedir? Mahkumdur kardeşler. Çünkü izzet isteyen bilsin ki izzetin tamamı Allah'ındır. Allah onu dilediğine verir. Fatır suresi 10. Demek ki dünyada izzet ve şeref isteyen, izzet ve şerefinin tamamının gerçek sahibi olan Allah'a ne yapacak? İtaat edecek. Onun emir ve nehirlerine ne yapacak? Uyacak. Söz konuşacak, doğruyu konuşacak. Hakkı düşünecek, hakka kulak verecek, hakka adım atacak, hayır konuşacak, şerse ne yapacak? Susacak ki... İşte o zaman izzet ve şeref sahibi ne yapsın? Olsun. İmanı sahih ve ameli salih olmak zorunda kardeşlerim. Bu iki esasın dışında istenilen izzet ve şerefler her zaman geçicidir ve yalancı şereflerdir. Bir bakıyorsunuz bugün birini övüyorlar. Mesela ben çocukluğumdan bir örnek vereyim. Romanya mı Macaristan'ın bir devlet başkanı vardı Çavuş Esko diye adamı altın madalya verdiler, devlet nişanı verdiler. Ertesi günü astılar, vatan ahir dediler. Yani dün şeref de en yukarıdaydı. Ertesi günü en dipteydi. Ama Allah için izzetli, şerefli olanlar Allah'a itaatkar olan insanlardır. Belki bunlar halkın içinde horlanan, miskin, toz toprak içinde olabilirler ama Allah Azze ve Celle onlar Ya Rab, Ya Rab dese onların sözüne ne yapar? İcabet eder. Şükürler. Vay, evet. Demek ki dünyada da, ukbada da, izzetle, şerefte neymiş? Şükürler. Allah Azze ve Celle'ye itaattan geçiyor. İslam büyüklerinden bazıları şöyle demiştir. Allah onlardan razı olsun. İnsanlar çoğu kere izzet ve şerefi Hükümdarların, iktidarların, emirlerin artık bilmem nelerin kapılarında aramışlardır ki halbuki bunun gerçek yolu Allah'a itaat ve kulluktur. Bunun dışında hiçbir izzet, hiçbir şeref nedir yoktur. Bazıları insanların yanında aramıştır. Onlarla çoğalmak yoluna gitmiştir. Halbuki böyle değildir. Bakın bir tanesi sahabelerden Ayşe annemizden nasihat istiyor. Ve insanların kendisine eziyetinden şikayet ediyor. Ne yapayım diye ona soruyor mektupla. Allah kendisinden razı olsun. Ayşe annemiz ona cevaben diyor ki Allah'a hamd Resulüne salatü selamdan sonra bundan sonra diyor ki ben Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan işittim. O şöyle buyurdu. Her kim Allah'ı kızdırmak pahasına insanları razı ederse Allah onu insanlara havale ederdir. Her kim insanları kızdırıp Allah'ı razı ederse Allah onu hiç kimsenin bir dilim ekmeğine muhtaç etmez ve selamdır. Yani izzetin, şerefin sadece Allah'ın Azze ve Celle'nin, yanında olduğunu ne yapıyor ona bildirir. İki cümlelik şey kardeşlerim. Allah kendisinden razı olsun. Hasan-ı Baskı şöyle diyor. Onlar rahvan yürüyüşlü atlar üzerinde deptebe ve tantana ile yürüseler de Allah'a isyan halinde bulunmanın zilleti kalplerini sarmıştır. Allah kendisine isyan edenleri asla aziz kılmaz. Allah'a itaat halinde bulunan kulsa, Allah'ın dostudur. Allah kendisini seven kulunu zelil etmez. Nitekim kunut duasında da buna işaret edilmiştir ki bakın kunut duasında geçen cümlelere baktığımızda Allah'ın beni de hidayet ve afiyet verdiğin ilahi sevgine ve dostluğuna erdirdiğin kulların arasına kat. Amin. Sen elbette seni yegane dost edinen kulunu zelil sana düşmanlık edeni aziz eylemezsin. Rabbimiz sen ne kadar büyük ve yücesin diyor. İmam Ebu Davur 1425 nolu rivayetten ahledilmiştir. Kardeşlerim burada esas bilinmesini istediğimiz şey kalbin gelişip kemale ermesidir. Önce temizlenecek sonra bedenin gelişip olgunlaşması gündeme gelecek. Sıhhati bozan şeylerden bedenin arınmış olması gerekecek ki başka türlü sıhhat bulup bedenin doğru bir şekilde hareket etmesi nedir? Mümkün değildir. Allah Azze ve Celle ayetinde ne diyor? Ey insanlar şeytanın adımlarını izlemeyin. Kim şeytanın adımlarını izlerse o ona edepsizliği kötülüğü emreder. Eğer size Allah'ın lütfüyle ve rahmeti olmasaydı hiçbiriniz asla ne yapamazdınız? Temizlenemezdiniz diyor. Evet Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Bakın Yüce Rabbimiz kitabının bir yerinde Musa İslam'ın Firavun'a hitabını naklediyor. Diyor ki ey Firavun güzelce arınmak istemez misin? Naziyat suresinin 18. ayeti. Bakın bunun tefsirine baktığımızda senin gönlünde Allah'ın birliğine inanma yok mu? Bu birlikle arınma yok mu? Demek ki Allah'tan başka ilah yoktur sözü demeye ve şirkten arınmaya ne yapıyor Firavun'un? Musa Aleyhisselam davet etmiştir ki bu davetle kardeşlerime eğer kalpte e, kabul buyurursa o kalp şirkten, kötülükten, isyandan ne yapacak? Arınacaktı ve kalkıp da ben sizin ilahınızın sözünü ne yapmayacaktı? Söylemeyecekti. Bu daveti reddettiği için kabul etmediği için kalp ne yapmadı? Arınmadı. Şirkten beline olmadı, durmadı ve ne dedi? Siz bana danışmadan nasıl Musa'nın Rabbine iman ediyorsunuz? Ben sizin Rabbiniz değil miyim gibi kelimelere giderek arınmamış bir kalp karşımıza ne yaptı? Çıktı. Demek ki tevhide inanan kimse ne yapıyor? Kalbinde Allah'tan başka bir ilaha ne yapmıyor? Yer vermiyor. Eğer tevhide kabul etmiyorsa, kalbinde başka bir ilaha yer veriyorsa... O kalpte ne yapmıyormuş? Arılmıyormuş. Demek ki kardeşlerim imanı ve iman sebebiyle imanın kemale erdirilmesindeki ilk şart mutlak Allah'ın birliğine ne yapacak? inanacak ve ona hiçbir şekilde eş koşmayacak. Bu itibarla işte La İlahe illallah arkasından Muhammed'in Resulullah sözünü söyleme, bu kelimeyi tevhidin gündeme gelmesi ve insanın ilk sözü böyle olduğu gibi son sözünün de böyle olması onun kurtulmasına nedir sebep olacaktır. Allah Azze ve Celle öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. ke, Allahumma ve ilah illa ente. Estağfirullah ve teybili.